Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Gönül Sedası programından hepinize e, merhaba, selamlıyoruz. E, kıymetli hocam Saadet'in Ökten ve ben Kemal Seyar bir Gönül Sedası programında daha sizinle birlikteyiz. Hocam geçtiğimiz hafta çok önemli bir yerde kalmıştık. Modernitenin e, ve İslam'ın e, insan tasavvurunun, Allah tasavvurunun e, çok farklı olabildiği, ee, ve bunun da o temel e, anlayış farklılıklarına yol açtığıyla ilgili e, bir e, düşüncenizden bahsetmiştiniz. E, en son işte zenginliklerin mesela Cortez'in e, bu e, sözüm ona fetih e, operasyonlarında zenginlikleri nasıl işte Avrupa'ya getirdiğini halbuki diyelim ki. Ee, bir İslam e, toplumu oraya gitseydi e, o zenginin istismar edilmesinin e, asla söz konusu olamayacağından bahsetmiştik. Şimdi ABD halklarının tarihi diye bir kitap var. Howard Zinn'in. Enteresan bir şey yapıyor. Tarihi mağdurların gözünden anlatıyor. Mağdurların ve mağdurların gözünden anlatıyor. Evet. Kolomb'un ee, keşifleri ...bir soykırım. Yani oradan baktığınız zaman bize büyük keşif diye yutturulan, batılının gidip orayı adam etmesi, imar etmesi diye yutturulan her şey çok büyük bir zulüm ve keşif. Yani oradaki yerliler e, sürekli altın aramaya zorlanıyorlar. Gün içinde altın getiremeyen e, yerlilerin e, elleri kesiliyor, kolları kesiliyor. E, hatta ee, ...bir şey vardı... ...American Holocaust diye, ...Amerikan Kıyameti diye... ...David Stanard diye bir yazarın... ...orada çizilmiş bazı resimler var... ...insanın kanını don donduruyor... Ee, ...o İspanyol heyet... E, ...oyun olsun diye yerlilerin çocuklarını... ...köpeklere tutuyorlar... ...ve köpekler birazcık daha zıplarlarsa... E, ...çocukların... ...başlarını koparıyorlar... koparıyorlar. ...e... Ee, Yine Bartolome de las Casas diye o dönem rahip olan bir zatın Kolomb'un gezisini eşlik etme durumu var. Onun günlükleri var. Onun günlükleri de korkunç soykırımları anlatıyor bize. Türkçe'de de yayınlandı yakın zamanda. Evet. Yani burada ifsad eden bir akılla karşı karşıyayız. Kainata bakarken bir şey görmeyen... Merhametle bakılması, gözetilmesi, kullanılması gereken e, Allah'ın yarattığı varlıklar görmeyen. Ama tam aksine istismar edilmesi, ehlileştirilmesi, tedip edilmesi ve bir ekonomik faydaya dönüştürülmesi gereken unsurlar gören bir zihin karşısındayız. Evet, imansız akıl. Evet ve tabiata bakarken de aynı şey var. Tabii ee, Seyyid Hüseyin yani. Nasr'ın insan ve tabiatta çok çarpıcı bir cümlesi vardır. Çok uzun yıllar önce okudum ama onu e, hiç bir zaman unutmadım. Diyor ki... E, ...batılı akıl... ...tabiata bir sevgili gibi değil... ...bir yar gibi değil... ...bir fahişe gibi muamele eder. Sert bir ifade... ...fakat e, sanki... E, e, ...olan biteni çok... E, ...iyi açıklıyor bize... Yani bütün bu ifsad edici bakış <Gülüyor> e, maalesef e, yeryüzünde pek çok çatışmanın da e, fitnenin, fücurun da, e, kaynağı oluyor. İşte İngilizlerin Hindistan'da yaptıklarını biliyoruz. Fransızların Cezayir'de yaptıklarını yakın zamanlı Afrika, şeylerden Afrika Ve bütün Afrika'nın nasıl tabii. köleleştirildiğini, kaynakların tabii. nasıl elinden alındığını biliyoruz. Evet. Ve bu e, şeytani bakışa karşı ne yapmamız gerektiğiyle ilgili biraz e, konuşmamız lazım. Ama zaten. şimdi Orta Doğu'yu da mi? büyük evet. bir e, şey yapıyorlar. Bizim ülkemizi, kıymetli vatanımızı, aziz ülkemizi tehdit ediyorlar. Tabii. Büyük bir operasyonla şu anda kuşatma altına almış durumdalar. Ne söyleyeceksiniz hocam? Ben genellikle güncel politikadan konuşamam. Yani e, onu benim mizacım diye ama ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi e, yani Rönesans'la beraber başlayan bir hadisedir bu. Aklı imanın e, rehberliğinden azade kıldığınız zaman akıl bu defa nefsin emrine giriyor, içgüdülerin emrine giriyor. Akıl çok güçlü bir silah ama kendi başına bir şey yapması mümkün değil. Ona birisinin istikamet çizmesi lazım. Batı'nın da yaptığı olur. Bu konuda e, yani Batı'yı, medeniyetini, moderniteyi öyle söyleyelim. En enteresan bir biçimde e, tahlil eden ve benim de kanaatine katıldığım Niçe var. O diyor ki içgüdüler benim vazgeçilmez rehberimdir. Hiç beni terk etmediler, terk etmiyorlar diyor. Yani bütün hadiseye baktığınız zaman sizin birkaç hafta verdiğiniz örneklerde işte İspanyollar, diğer İngilizler, diğer Fransızlar vesaireler. Bütün bunlara baktığınız zaman tabii yani insan olmak bakımından belki kategorik olarak bir fark yok ama... E, ...şiddet ve istismar e, az veya çok hepsinde var... ...ve bu, bu, bunun enteresan tarafı da şu... ...hepsi bunu meşru görürler... ...bizim anlayam, anlayamadığımız budur... ...bir Müslüman olarak... Hı -hı. ...şimdi mesela siz iva diyorsunuz... ...işte siz diyorsunuz... ...siz zulüm diyorsunuz... ...adam onu zulüm görmüyor... ...en mühim tarafı da o... Hı -hı. ...adam onu kendi hakkı olarak görüyor... ...ben oraya medeniyet götürüyorum... diyor yani ...en yakın zamanda... ...Irak'a ben demokrasi götürüyorum... Tabii, diyor. Tabii. ...hatta ve hatta... Antropoloji bilimi tamamen bu evet. kıt akıllı Afrikalıların, evet. kıt akıllı batılı olmayan vatandaşların nasıl tedif edilebileceği, nasıl uygarlaştırılabileceği evet. üzerine kurulmuş evet. bir şey. Adam bilim de kurmuş bunun üzerine. Yani. Evet, bu bilim de kurmuş. Yani neticede, çünkü onun zihninde bizim zihnimizde olan ve gönlümüzde olan bir ilahi referans yok. O, orası hı hı. çok. Bu referans adam bilebilir. Yani kitabı açar okur. Hı hı. Ama o referansa inanmıyor. Onu hayat rehberi tanımıyor. Tanımadığı zaman adam kendi nefsiyle baş başa kalıyor. İçgüdüleriyle baş başa kalıyor. Onun da yapacağı şey konjektürel menfaatini şey yapmak. Öncelemek. Bu. Yani bunu bu şekilde ben bu noktaya geldikten sonra artık Az yapmışsa Allah'a hamd ediyorum. Çok yapmışsa Cenab-ı Allah'a her zaman iltica ediyorum zaten. Ama yani anlamak noktasında bir sıkıntım yok. Ve şaşırmıyorum hadiseye. E bugün de Orta Doğu'da olan odur. Yani Türkiye biraz evvel de yine konuştuk. Yani Türkiye bazı şeyleri kabullense bunlar başına gelmez. Hı hı. O şu demektir. Yani Türkiye kendi İslami kimliğinden ki medeniyet tasavvuğunun temeli odur. Vazgeçmesi demektir. Vazgeçip ne olacak? Modernitenin medeniyet tasavvuruna intisap edecek. Eğer İslam dediğimiz büyük olgu ki mesela hemen bir parantez açayım. Biz bugün Türkiye'de büyük bir ekseriyet. Din dediği zaman modernitenin çizdiği sınırlar içinde dini anlar. Din halbuki bir medeniyetin kurucu unsurudur. Bir medeniyeti ya bir din kurar ya da din gibi algılanan bir felsefi doktrin kurar din gibi bir algılanandan şu iman edilen bir felsefi doktrin kurar. Medeniyet böyle kurulur. Halbuki modernite diyor ki, modernite de bir dindir esasında. Bir medeniyet doktrinidir, bir tasavvurdur ve bir dindir. Onun içerisinde Hristiyan'da da yer vardır, İslam'da da yer vardır, Brahma, hepsine yer vardır. Ama onun kendi çizdiği sınıflar dairinde kalmak şartıyla. Türkiye'nin sıkıntısı, Türkiye'deki İslam bir tasavvur Hı -hı. olarak ...diyor ki ben bu sınırları kabul etmiyorum... ...benim kendi bir dünya görüşüm var... ...bir tasavvurum var... ...bu sıkıntı... E ...bu çatışma olacak... ...çünkü adam bir başka değerlerle bakıyor hayata... Hı hı. ...ve onun esasındaki sıkıntısı da şu... ...onun hayatı doğumla ölüm arasında sınırlı... ...bütün sıkıntı oradan çıkıyor... ...hız ve haz oradan çıkar Kemal Bey... Hı hı. ...bir Müslüman öyle bakmıyor... ...ebedi hayatı da katıyor... Öncesini de katıyor hadiseye, kavlı belayı da katıyor. Evet dedik diyor, oradan başlıyor hadise. Geldik, bu dünyaya geldim gitmeye diyor şair yani. Gitmek onun için bitmek demek. Onun çünkü ötesi muhayel bir şey, muallakta bir şey. Ama bir Müslüman için öyle değil. Hayatı cavidani diyor. Bir şeyh Kamil'den sual ettim. Oğul ölmezden evvel öl deyince intikal ettim diyor. <gülüyor> evet. Ölmezden evvel ölmek. Öl, öl deyince intikal. Ne demek o yani? Hı hı. Nasıl bir ölünün... ihtirasları yoksa, gemlenmişse, yapamıyorsa... Sende... Eylemin var ama ihtirasın olmasın diyor yani. E, Batı'nın bütün sıkıntısı ihtiras üzerine kurulmuştur. Çünkü adamın... Hayata dayanacağı, daya, daya, hayatını dayandıracağı başka bir mesleği yok. Ucu yok, hmm. sonu yok, kenarı yok. Kendi varlığı var. Varlığı da ona hep ben diyor. Halbuki bir Müslümanın varlığı var ama varlığı hep o diye söylüyor. O diye söylüyor, o diye söylüyor. Kalp öyle atıyor hep o, o, o. Nefes alırken bile hmm. hu, di, hu diyoruz yani. Hu <gülüyor> ve o demek hmm. yani. Böyle bir şeyler. ...tabii bunlar da söylemesi kolay. Yani başka kendisi için yaşamak ile... Evet. ...aslında başkası için yaşamak arasındaki bir fark var burada. Müthiş bir fark var. Ee, i̇nsan kendisi için yaşadığı zaman tabii... E, ...süfli arzuları her şeye galip gelebilir, galebe çalabilir. Bakın bu süfli kelimesi bile gene İslami bir söylemde evet. oldu. Bir batılı için o süfliği değildir. Tabii. Hayata Aslidir. dair, hayata evet. dair azıllardır. Çok da Tabii. muhteremdir yani. Tabii. Çok kızıra bakmayın. Müslümanlarda yani. çok, çok doğru söylüyorsunuz. Çok muhteremdir söyledi. yani. Yani buradan insana bakış da etkileniyor. Ee, önce ben diyen bir zihniyet, Tabii. fevkalade re rekabetçi bir topografya üretiyor. Tabii. Ee, hep geçmemiz lazım, hep yenmemiz lazım. Tabii. Ee, onun için e, neyzen tevfiğim bir şeydi galiba. Dayan bir tekme de zevk için feryat lazımsa diyor. <gülüyor> yani herkes birbirine bir tekme e, atıyor. E, oysa e, yaşamak için yaşat felsefesi. Tabii. E, ötekine ihtiram etmeyi, ötekinin hayatını da geri geldiğinde benim hayatımın önüne koymayı... E, ...onunla ilgili bir sorumluluk duygusunu beraberinde getiriyor. Evet. Çok yıllar evvel bilmem hatırlar mısınız hocam Zeynep Gazali ile bir mülakat yayınlanmıştı. Ee, bir gazetemizde. Orada muhterem hanımefendi diyor ki işte Müslüman aleminin de güçlü olması yanlış hatırlamıyorsam inşallah e, Müslüman aleminin de güçlü olması için işte atom bombası üretmesi lazım. filan işte. Bizim o ...tipik o e, mağlup... ...Garp tarafımız var ya... Evet. ...oradan böyle bir şey üretiyordu... ...ve bunun üzerine bir tartışma oldu... ...diye hatırlıyorum... ...Müslüman atom bombası üretir mi? Kitle imha silahı üretir mi? E, hani belki bir... ...caydırıcı kuvvet olarak... ...belki düşünülebilir fakat... ...ben... E, ...kitlesel tarzda kötülük üretebilen... ...bir şeyin bizim zihniyetimize... ...asla yakışmayacağını düşünüyorum. Değil mi? Yani böyle bir şey düşünmüyor olmak bile bana zalimlerle zalimlikte yarışmak anlamına geliyor. Hı hı. Ee, ve e, bu zihniyete bizim, bu zihniyetin bize sari olması bile bizim aslında bir zihinsel kirlenme yaşadığımıza, o e, müstaripliğin, garp e, ruhlarımıza nüfuz ettiğine e, bence daralet ediyor. Kendimize mahsus... ...epistemolojimizi e, ortaya koyabilmemiz lazım. Evet, evet. Yani biz insana böyle bakmıyoruz. Sizin gibi bakamayız. Biz insana baktığımız zaman... E, ...diriltilecek bir varlık... E, ...bir e, omuz omuza durulacak bir varlık. E, Hepimiz birbirimize emanetiz evet, Kemal Bey. Bir emanet, bir evet. kardeşimizin bekçisi olduğumuz evet. bir e, varlık e, görüyoruz. Bir ehli irfanın çok güzel bir sözünü duymuştum yıllar evvel. Diyor ki: "Biz bu dünyaya var olmaya değil, yar olmaya geldik." Evet. Ya bizim bilmiyorum gayemiz yar olmaktır, dost olmaktır, sevgili olmaktır. Rahmetli eee Fethi Bey'in, Fethi Gemuhluoğlu Bey'in işte o dostluk üzerine evet. dediği o olağanüstü diye konuşmada, risalede söylediği gibi cihar -ı yar -ı güzin olmaktır. Evet. Ee, bunu bunu önceleyen bir medeniyet e, kötülük üretemez evet. diye tahmin ediyorum. Tabii doğru. Yani bu problem biraz daha isterseniz açalım bunu. Tabii. Yani Müslümanlar hı. teknoloji üretmeyecekler mi? Şüphesiz üretecekler. Hı hı. Ama onu... Şimdi bakınız bu batı uygarlığının deterministik bir boyutu vardır. O olmazsa o... Batı uygarlığı bu deterministik boyutun çalışmadığı yerlerde bir başka şey çıkarır. Probabilite. Ee, ben biliyorsunuz inşaat mühendisiyim. Hı hı. Yıllar önce deprem oldu. Hı. İşte orada herkes soruyor. Benden şu sorunun cevabını istiyorlar. Bu bina yıkılır mı yıkılmaz mı? Hı hı. Ben şimdi çok bina gördüm. Mesleğimde de oldukça iyiyim filan. Mes ben mesela onlara şunu söylesem diyecekler ki bu ilim adamı değil. ...Allah bilir desem... Hmm. E, ...şu haklılar çünkü... ...biraz evvel epistemoloji dediniz... ...çünkü biz Türkiye'de... ...biz kendi epistemolojimizi üretemediğimiz için... ...batı determinizmiyle düşünüyoruz... Hmm. ...batı modernist kafası Allah bilir diyemediği için... ...probabiliteyi ortaya koyuyor... Hmm. İstatistik hmm. yapıyor, ihtimaliyat ortaya koyuyor... Hmm. Ama öyle şeyler oluyor ki ihtimaliyatı da berbat ediyor, altın üstüne getiriyor. Hmm. Tabii ki biz bir teknoloji üreteceğiz. Ama şunu çok net olarak ifade ediyorum. Her an, her yerde, her zaman ve her zeminde bir tertibi hak vardır. Atom bombası üretirseniz, üretmezseniz yap, o beni enterese etmiyor. Hmm. Biz hayata bakarken Cenab-ı Allah'ın bizimle beraber olduğunu onun rızasını kazanmak için gayret etmek Hı -hı. gerektiğini önceliyorum ve kulun hesabı şaşar ama Allah'ın hesabı şaşmaz diyorum bunu her zaman yaptım mı hayatımda hayır yapamadım ama bu bir umdu olarak duruyor eğer her Hı -hı. zaman yapabilseydim melek olurdum o, o mümkün değil Hı -hı. ama bu bir umdu olarak benim ufkumda duruyor olur veya olmaz ama her zaman Cenab-ı Allah'ın bir hesabı var ve bir nasibi var <Gülüyor> teknoloji tabi üreteceğiz atom bombası da buna dahil mi? evet dahil hiç şüphe, şüphe etmiyorum ama deterministik bakmıyoruz hayata nasip diye bir hadise var <Gülüyor> kaderullah diye bir hadise var Allah her an her yerde bizimle beraber Kur'an-ı Kerim'de ayette sen atmadın diyor yani mantıksal düşündüğünüz zaman bunu mesela Zivayk görmüş <Gülüyor> bir Frank var çok akıllı bir Orta Avrupalı Yıldızın parladığı anlar değil. Tabii. Bir kitabı bazı hmm. vaykın. Hmm. Yani o yıldız ne işte? O yıldız ne? İşte o yıldız Cenab-ı Allah'ın e, takdiri. Hmm. Her an her yerde oluyor da biz biz yaptık zannediyoruz. Evet. rutin oluyor. Yapmazsa da yapamadık zannediyoruz. Gayret edeceğiz şüphesiz ama ne diyor Akif? Allah'a sığın saye sarıl. Ee, gelmedi aşağısı Hikmete Ramol yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol diyor yani Allah önce o sonra gayret sonra hakimler tamam eyvallah ama Allah asıl sahiye sarıl Hikmete Ramol yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol moderniteden aykıldığımız temel şey bu hı hı. ben mesela bir mühendis olarak batıda çalıştım laboratuvarlarda şurada burada hı hı. o mantaliteyi gördüm hı hı böyle böyle böyle olacak diyor bir prediksin bu. Evet. Olmazsa probabilistik olarak bu şu girer buna girer. Her zaman her şeyi kılıp bulursunuz. Her zaman her şeyi kılıp bulursunuz. Eski zamanda buharlı vapurlarla gidiyorlarmış yol uzun. Diyelim ki buradan bandırmaya gidiyorlar. İstim makinesi çalışıyor. Bir dervişle bir şey oturuyorlar yan yana tüccar. Hı hı. Laf lafı açıyor. Ne diyor demiş buhar makinesi pıs pıs pıs çalışıyor. Hı. Tüccar diyor ki aldı da vermez aldı da vermez. <gülüyor> sen de ne diyorsun demiş dervişe, Hayır kayım Allah, hayyuk kayım Allah. Böyle. Bunların ikisi de olacak. Hep derviş olsa derviş kendini fark etmez. Evet. Hep tüccar olsa tüccar kendini fark etmez. Esasından evet. Batı kendi içinde fark etmeyecek kendini Allah'tan biz varız. Yoksa kaybeder kendini. Şeyde de yıllar evvel bir edebiyat dergisinde bir ...Bursa'yı ziyaret e, etmek isteyen bir e, nüfus idarecisinin... ...batılı bir nüfus idarecisinin e, ne? Bizim Bursa Nüfus İdaresi e, Müdürünün yazdığı cevap yayınlandı. E, batılı soruyor, diyor ki... ...efendi sizin orada e, kaç Rum, kaç Müslüman, kaç Hristiyan vardır? Şu mezhepten kaç kişi vardır? Ee, sizin istatistikleriniz bize bu konuda ne söylemektedir filan böyle bir sürü detay bilgiler çok, soruyor. Tam batı kafası. Evet, batı kafası. Herhalde. Yani tasnif etme, ayırma, e, o ayrılan grupları kendi içinde yeniden tasnif etme, ayırma, küçük bölümlere evet. ayırma filan bir klasifikasyon soruyor. Bizim müdürün cevabı şu, efendi biz böyle lüzumsuz işlerle uğraşmayız. <gülüyor> Yani şimdi batılı kafa tabii bir yandan buradan da ilerliyor tabii, tabii çok fazla tabii. klasifiye edebildiği yani sınıflandırabildiği her şeyi alt şubelere indirgeyebildiği için oradan yeni şeyler üretebiliyor. Onu bir şey için soruyor zaten o. Tabii. Yani dominant unsur kim neye inanıyor nasıl gidiyor tabii vesaire. Tabii yarın bir de. gün oradan mühendislik tabii, yapacak tabii. belki isyan çıkartacak falan tabii. filan. Veya bir şey satacak. Bir şey satacak tabii. tabii. Ee, fakat e, bizde de böyle bir şey var yani... İnsanlığın hayrına olmayacak bir bilime itibar etmeme şeyi var. Şimdi siz de bilim dünyasının içindesiniz hocam. Ben de bilim dünyasının içindeyim. Bazen o kadar incir çekirdeğini doldurmayacak konularda. Bize bin, göre ama. Bize göre. Bize göre evet. Binlerce şey çıkıyor ki. E, çalışma çıkıyor ki. Fakat adamlar ısrarla oradan yine paraya tahvil edilebilecek. Tabii. Veya güce tahvil edilebilecek bir şey üretiyorlar. Tabii üretirler. Şeytan boş durmuyor. Şeytanın da çok işi var. <gülüyor> Garip şeytan da çok... Evet. ...çok işi var tabii üretirler. E çünkü kendine ayıracak... E, ...kendine bakacak hali yok adamın. kendinde bir şey yok Hı -hı. onu biliyor. Ve böyle bir gelenek oluşmamış. Yani Hı -hı. böyle bir gelenek or, orada oluşmamış. Adam hep dışarı bakıyor. Dışarı bakınca da... ...bütün fikri ve e, hissi... ...yetenekleri... Hı -hı. ...dış dünyayla ilgili. Hı -hı. E, bir esas kırılma orada... İşte kendilerine, kendilerine dönenler de o dünyayı bırakıp önce mesela Brahman filan Budist olurlar. Hmm. Ee, sonra imkanı şeyi olan nasibi olan İslam'a gelir. Tabii e, ben işte mesela bu iki bir büyük medeniyet tasavvurunun e, şeyine yani insan tipine bakarken Batı'da meçhul askeri gördüm. Yani insan diyorum. Roman bir ara pek fazla roman okumuşum. Hatta e, şimdi soruyorlar işte şunu oku bunu oku falan diyorum insanlara hem tanıyorsunuz insanları hem de romanla onu bir birazcık daha e, e, tip hale getiriyorsunuz yani batılı insanın haleti ruhiyesini tanıyorsunuz hı hı. batılı insan insan kutsaldır çünkü tanrısaldır bir manada tanrıya karşı çıkar humanite de odur hı hı. bütün zaaflarıyla e, kabul edilir Batılı insan ve o zaraflarıyla güzeldir. O zaraflarıyla ilgi çekicidir, gizemlidir. İslam dünyasına baktığınız zaman bir tek örnek var cenab Peygamber. Numune-i Sünneti sünnet ona benzemek içindir. Hı hı. Ve bu zor bir hadise. Çok zor bir hadise. Batılıya göre. Batılı çünkü keyfe maya yaşar yaşar yani ve bundan dolayı da bir vicdani azap çekmez. Hı hı. Çektiği vicdani azap da güzeldi. Onu da filmle, romanla paraya tahvil eder. Mesela ihanet eder. İhanet de bir deneyimdir batının için. Edaltri dedikleri Franklerin o da bir paraya tahvil edilen bir şeydir. Yıllar önce bir küçük anekdot bizim akrabadan bir ablamız bunu bana bir teyze anlattı. Bizim aile entegasan bir aile. Gelin gelin geliyor İstanbul'a bir taşra şekerinden bu kırklı yıllar. O zaman da adet e, genç kızlar hatıra defteri tutuyorlar. Bu hatıra defteri alıyor fakat kilitli bu defter ve başlıyor yazmaya hatıralarını. İşte eşi var, çocuk oluyor vesaire, kaynana var, aynı evde oturuyorlar. Sonra bir sene sonra açıp okuyor. Bakıyor ki rutinler, kalktım, sofrayı hazırladım, çamaşır yıkadım işte, <gülüyor> çocuğa baktım filan. Diyor ki böyle hatıra olmaz, sobaya atıp bir daha hatıra defteri tutmuyor. Hmm. Buradan roman çıkmaz. Tabii, tabii. Evet. Roman çıkması için bir başka şey olması lazım. E bu söyledikleriniz hocam bana batılı tasvir batıldır e, hükmünü hatırlatıyor. E, i̇nsan ruhunun alçalışları bizim medeniyetimizde, kültürümüzde tabii, tabii. E, sergilenmez. Sergilenmez, tabi. Tabii. Ee, belki yükseliş imkanlarından bahsedilir de o alçalış imkanları e, çok detaylı olarak tasvir edilmez. Çünkü bunun necis olduğu, çünkü çirkin olduğu. insanlar özenir çünkü, nefis evet. özenir onlara. Mesela rahmetli Şakir'den size bahsedeyim, Şakir Hı -hı. Kocabaş. Evet. Onun Nasreddin Hoca fıkraları üzerinde çok enteresan tahlilleri vardı. Diyordu Hı -hı. ki bu fıkralar darası alınmış mesellerdir. Yani size bir şey tasvir ediyor ama <gülüyor> bir bir mesajın verilmesi lazım. <gülüyor> Teferat. Mesela bizde e, e, Necip Fazıl'ın bir adam yaratmakta çok mühim bir e, eserdir. <gülüyor> yani orada biz hiçbir zaman bir hayat kurgulamayız. Bizim menkebelerimiz vardır. menkebelerimizde bir yerde mesela masallar şöyle başlardı: Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Bir yerde bir padişah var. Yani sadece mesel, hadiseyi, menkıbe, hadiseyi, ibreti size anlatmak içindir. İşte şu yerde, şu şehirde, şu zamanda, Hı -hı. şu insanlar, Ahmet, Mehmet, Hasan veya işte Hı -hı. George, diğer filan bunlar yok bizde. Çünkü biz bir kader yaratamayız, bundan e, utanırız, içtinap ederiz, çekiniriz. O Allah'a ait bir hadisedir. Tabii bunun daha gerisinde e, Siyer Nebi yatar. Ama o... ...yaşanmış ve bütün insanlar ibret olsun... ...de yaşatılmış bir hadisedir. Hı hı. Yani dolayısıyla... ...bizim böyle bir farklılığımız var... ...hayata karşı, hayata bakışımızda. O halde yani bizim... E, ...dünyamızda hiç roman olmayacak mı... ...Kıymetli Hocam? Bak şimdi ben böyle burada olacak olmayacak Ben bir <gülüyor> tarafa söyledim, çok müthiş tepki aldım. Ee, belki bizim romanımız da... ...roman tarzında değil... ...adı başka, hı hı. bize ait... ...bir hadise olacak belki yani. Tasvir de mesela böyle... Bakınız her tasvir bir mücessem hadise getirir zihnimize. Hı hı. Ee, halbuki e, İslam yani bütün büyük semami dinlerin e, diğer dinlerden aykılışının en temel şeyi insanı soyuta doğru çekmektir. Gerek e, İseviyet, gerek Museviyet, gerek İslamiyet insanı soyuta çeker. Hı hı. Bu soyutun da en temelinde bir allah fikri vardır. Görünmez, bilinmez, anlaşılmaz, duyulmaz, idrak edilmez ama vardır. O soyutu somuta getirdiğiniz zaman müjesseme başlar. Tasvire de tabii ki şu anda biz mesela ben size desem ki televizyonuyla işte çizgi filmle gelir, kartonla gelir, şunlarla gelir bu olmaz desem bir anda bütün toplumu karşıma almış olurum. Ama yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü tecessüm başlıyor bir e, genç bir anımefendinin kızı bir hafta münasebetiyle izlenimini söylüyor. Diyor ki o muhterem zat da benimle aynı burçdaymış diyor. Çünkü o haftada ikisi aynı haftada doğmuşlar. Ya bakın iş buraya kadar gidiyor yani. Çünkü o çocuğun zihnindeki kavram o burçlar kavramı. Nasıl eee sanki sureti haktan gibi evet. yani müşkül odur ki sureti haktan zuhurede diyor. Evet. Sureti yani. haktan gibi yerleşmiş aramıza. Evet. Yani Hı -hı. yani çok iyi niyetli yapılan bir hadise bu. Hı -hı. Ama bir manada sizi alıyor bir mutlak zaman kavramına götürüyor. Zaman da izafi. Bu dünyada izafi olmayan hiçbir şey yok. Mutlak olsa zaten o Tanrı olur. Mutlak sadece Allah. Tabii. İşte tabii ee, görüntü olsun, e, imgelerle görüntü e, oluşturma e, sanatı olarak roman olsun, e, bir tür şey iddiası taşıyorlar, yaratma iddiası taşıyorlar. Tabii. Zaten e, tabii o olmaz Hollywood oluyor. filmlerinde evet. diyor ki evet. şu şu şu filmin yaratıcısı evet. şu kişiden evet. filan evet. diyor. Evet. evet, yani o işte. Yani önce insan inşa etti, itirak etti, imal etti. Şimdi yaratma aşamasına geldi iş yani. Çok dikkat etmek lazım. Evet bu çağın bir imkanıdır. Mesela ben şuna inanırım. Bütün bu görsel medya, işte işitsel medya filan filan... ...ol emriyle olmuştur. Buna itikadım sonsuz. Ol. Olma dese olmaz. Bu mümkün değil. O zaman Müslümana şöyle bir soru soruyor Cenab-ı Allah. Ben ol all emriyle oldum. Şu sahayı sana açtım. Elektronik haberleşme sahası buyur, hadi bakalım diyor. Biz de sanayi devriminin bize açtığı sahada oynayamıyoruz. Bir küçük kelimem var, istinak kelimesini Müslümanlar düşünsünler diyorum. Nereye kadar, nereye kadar yapabilirseniz, hadde koyamam bunu ben bilemem. Hmm. Ama mümkün hmm. mertebe müstahni kalabiliyor musunuz? Çünkü bunlar hayatınızı doldurunca size size zaman kalmıyor, sizin için enerji de kalmıyor. Burada şu soru soruluyor kıymetli hocam. Ee, kişisel hayatlarımızda müstahni durmayı belki başarabiliriz çok gayret edersek ki o da zor. Ee, yakın zamanda benim bir dostum... Allah yardım etmezse başaramazsınız. Doğru. Hiçbir şeyde. Evet. Hiçbir şeyde. Yani evet. o zikrullahdır kalpleri tatmin eden. Vas vasıbe Ela biz zikrullahı tatmayınla kızım Ela çok güzel tam Türkçe benim anlayacağım hiç hiç diyor gözünü <gülüyor> aç diyor vasıbe irametullahi Ali Hasan Basri çantay gözünü aç hiç diyor yani ancak Allah zikri bu hem lafzı hem kalbi yani ama yarabbi dediğin zaman biz zikir oluyor işte o yardım ederse siz bu aleya vala içinde olursunuz hiçbir manesi yok. Ama o sizin bütün hayat, bütün varlığınızı istila edemez. Bütün mesele el evet. işte, göz oynaşta. İşte aynen öyle. Evet. Evet. Ee, tabii çok güzel sözler bunlar. El işte, göz oynaşta. Bu, bu. Bütün gönül, gönül aslında hak ile oynaşta tabii, tabii, olursa tabii. el istediği işte olsun. O, yani o, o zaten onun nasibi olduğu o. Sürece. O onun tabii. nasibi o. Onu yapacak o yani, yapar evet. o yani. Ee, bu istina konusunda şöyle birileri itiraz edebilir hocam. Ee, tamam biz kişisel hayatlarımızda müstahini duralım. Durmaya gayret edelim. Fakat öbür tarafta gürül gürül akan bir dünya var. Ee, bizim değerlerimize, kutsallarımıza bir saldırı var. Ee, eğer biz de roman yazmayacaksak, film yapmayacaksak, ...sosyal medyada bize karşı püskürtülen e, bu saldırıya e, bir ölçüde cevap vermeyeceksek, e, o zaman bu bir tür Budist e, içe kapanma, e, dünyadan el etek çekme, bir tür meskenet e, hali gibi e, telakki edilebilir mi diye bir itiraz gelir mi acaba? Gelir tabii, niye gelmesin? İtirazın sonu yok. Bu itirazda bir cevabım var mı? Yok. Onu da söyleyeyim size. Ben şunu söylüyorum İkbal ya. İkbal mesela çok eleştirir bu şeyi. Ee, Muhammed İkbal. E, şimdi tabii eleştirir çünkü onun da yaşadığı dönem belli bir dönemdir ve hmm. yüz yüze kaldığı e, sosyal şartlar başkadır. Ben tabii burada haddimi aşmak istemem. Hmm. Yani özel bir sohbette size içimdekileri söylerim. Ben şuna inanmışımdır. Evet işinizi yapacaksınız en iyisi itibariyle. Hmm. Ama siz insanlar insana bakar Kemal Bey. Hı hmm. hı yani insan, insanın ufkudur veya kurdudur. Hı hı. Siz eğer bazı şeylere karşı belli bir tavır alabiliyorsanız, bu bütün insanları etkiler. Kendi yapamasa bile etkiler. Hı. Çok tipik örneği her zaman söylüyorum. Mahatma Gandhi buyurun yani. Hı hı. Büyük Britanya devletini bitiren adam. Ne, nasıl bitiriyor? Bir çıkırık, bir keçi, bir de Basit Hindistan giysisiyle bitiriyor. Bu kadar basit hadise yani. O bitirmiyor. Kader bitiriyor. Onu vazifelendiriyor. Hı hı. Bu kadar Benim anladığım budur hayatta. Böyle baktığınız zaman evet tabii ki ben mühendis, efendim siz şu anda mesleğin içinde olan bir ünlü hekim Allah vermiş ne güzel başımın tacı devam edin hizmet ediyorsunuz. Ama istina ile baktığınız zaman hayata bu herkese etkiler kendi yapamasa bile bu adam benim musab olduğum hastalıklara duçar olmamış derler sizin için yani peki netice ha netice cenabı hak verir verirse siz tedbirinizi alacaksınız şimdi mesela bizim şöyle benim gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Bir biraz sorduğunuz soruyu ben daha da geliştirerek daha Hı -hı. genel manada sorayım Hı -hı. modernite bizim zihnimize ve gönlümüze bazı bariyerler koydu Hı -hı. şunu şunu şunu yapmazsak biz muvaffak olamayız dedi Hı -hı. bu bir zahirdir ama zahir her şeye hakim değildir Hı -hı. determinist değilim ben hayata baktığım zaman tabi tedbirimi alıyorum ama o tedbirin bir yerden sonra çalışmayacağını da ben biliyorum On için her işi yaparken bir Müslümanın Aman ya roman mı yazacak Belki kendine özlü bir roman yazması lazım Yahut yazmaması lazım Belki film yapmaması lazım Film yap. Yani şimdi Mesela şöyle söyleyeyim ben size e, Diyelim ki sosyal medya Televizyon bugün şu anda çok yaygın Herkes onun yalan olduğunu biliyor e, Zaten Elitler de bir toplumu götürenler Batı'da da hı hı. böyledir bu Yani hı hı. kitle elitlere uyar yani Genellikle hı hı. bu böyledir Kitle olmazsa elit olmaz zaten. Neticede yani biz kendimize has bir tavır bir taz ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bu tarzın birinci özelliği rızayı bariye talip olacak. İkinci özelliği determinist olmayacak. Her an cenab Allah benimle beraberdir ve terdi bir hak vardır. Gayret edeceğim, zahiri riayet edeceğim ama bileceğim ki bu zahir determinist bir zahir değildir. Aslında... Benim, benim anladığım bu. Eyvallah. Ee... Buradan yorum yapabilirsiniz. Her şeye dair bir yorum. Şimdi bunu destekleyen mesela çok enteresan, heyecan verici fizik gelişmeleri var. Kaos teorisi. Evet. Mesela bize diyor ki çok küçük bir girdiyle çok büyük değişiklikler olabilir. Evet buyurun. Kelebek etkisi. Evet kelebek etkisi. Evet. Ee, ...dolayısıyla böyle determinist dünya tasavvurunu yıkan bazı şeyler evet. de var... ...gelişmeler evet. de var bilimin evet. içinde. Evet, tabii. Ee, bazen bakıyorsunuz işte o kaos teorisinin açtığı pencereden... ...ahenksizlik gibi görünen şeyi çok detaylı olarak incelediğiniz zaman... ...en küçük birimlerde bile tekrar edilen bir ahenk olduğunu tabii, görüyorsunuz. Tabii, tabii. Dolayısıyla zaten yaratan... Büyük bir nizam ve ahenk üzere yaratmış. yaratmış. Bizim o şey gibi algıladığımız, ahenksizlik gibi, kaos gibi, karmaşa gibi algıladığımız şeyin arkasında da mükemmel bir düzen var aslında. Ve büyük bir irade var. Ee, yani insan kendi hayatında yaşadığı pek çok tecrübeyle işlerin... ...bizim istediğimiz gibi her şeyi dört dörtlük ayarlasak bile gitmeyebileceğini Hiç görüyorum. Tabii. Hayat evet. üzerinde tam bir kontrolümüz yok, yok. Ve ruhun selameti de aslında o kontrol hissinden vazgeçtiği zaman ortaya çıkıyor. huzur bulursun. Tabi huzur bulursun. olduğu evet, zaman, evet. teslim olduğu evet, zaman ortaya huzur çıkıyor. Huzur bulursunuz, evet efendim. Çok teşekkür ederim kıymetli efendim, hocam. Estağfurullah. Böyle söz sözü açıyor, <gülüyor> böyle fır, e, çağrışınlar denizine gitmek apayrı bir lezzet. E, kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Gönül Sadası programında e, kıymetli hocam e, Saadettin Ökten ile birlikte e, sohbet ettik e, konuştuk ruhumuzu açmaya gayret ettik i̇nşallah. E, inşallah sizler için de faydalı bir sohbet olmuştur e, hepinize hayırlı bir akşam diliyoruz hoşçakalın.